Al koyunları vardı, geceleyin Hazreti Peygamber ile Ebu Bekir'e süt vermek üzere Dağına gelirler, gündüzleyin de Mekke'ye giderlerdi, Ebu Bekir, emin ve iyi bir Müslüman olan Azatlısı Amir bin Füheyre'yi Beni ABD bin Adi'den İbnül Ekat isimli bir kişiyi yolu göstermesi için kiraladı, bu kişi Kureyş'in anlaşmalısı olup Beni Sehme bin As bin Veyl mahallesinde oturuyordu, aynı zamanda da müşrikti,